Açık Radyo Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Bir çarşamba akşamı daha Bilgi Teknolojileri Güvenlik Yönetimi Uzmanı arkadaşım Murat Lostar ve ben Banu Zeytinoğlu dergimizin teknolojinin karanlık yüzü sayfasında sizlerle birlikteyiz. Misyonumuz teknoloji dünyasının risklerini konuşup tartışmak ve önemi konusunda farkındalığı arttırmak. Murat'cığım geçen hafta teknolojinin karanlık kişilerinden yani hackerlardan bahsettik ve ilk başta meraklılar, vandallar, casuslar ve skor yapıcılar diye bunları dörde ayırdık. Evet. E sen dedin ki bir tane daha var o da hackerlıkla aslında yakından uzaktan alakası olmayan pasif kullanıcılar. Şimdi ben de mi hackerım? Hacker değilsin ama güvenlik senin için belki diğerlerinden çok daha fazla gerekli. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. E, çok basit bir örnek vererek başlamak istiyorum. Bir arkadaşımın başına geldi. Arkadaşım tabii ki her bilgisayar problemi için beni arıyor. Etrafındaki e, en iyi bilgisayarlardan bir tanesi ben olduğum için kendi reklamımı da yapayım. E, yine bir gün beni aradı dedi ki e, bilgisayarımda bir problem var. Ne oldu dedim.